21 Aralık 2017 Perşembe 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, teknik masada Selahattin Çolak bu haftanın yeşil bülteniyle Konuk oluyoruz. Bizi her nereden dinliyorsanız oraya bilgisayarlarınıza, radyolarınıza, telefonlarınıza. Ee, Yeşil Bülteni televizyon programı olduğu zamandan bu yana takip edenleriniz varsa eğer e, yıl sonlarında böyle bir almanak geleneği olduğunu e, bilecektir, hatırlayacaktır Yeşil Bülteni Tabii o zaman daha geniş bir ekiple e, çıkan bir programdı. E, o yüzden e, şu sıralar. Bu kadar kapsamlı bir almanak gibi e, bir kapsamlı çalışmayı e, yapacak e, insan gücümüz yok diyelim. Ama e, öyle bir e, güzel zamanlamayla önümüze düştü ki bir yandan da e, 2005'ten 2016'ya kadar geniş bir aralığı kapsayan bir ekoloji almanağı. Ee, ...çıktı. Yeni insan... ...yayın evinden hazırlayanları... ...Cemil Aksu ve Ramazan... ...Korkut bu almanağın... Ee, ...biz de bu yıl sonu... ...geleneğimiz e, vesilesiyle... ...belki de... E, ...böyle güzel de bir... E, ...denk gelme olunca... ...ekoloji almanağının çıkmasıyla birlikte... ...bir böyle geçtiğimiz yılları... ...sadece bu yılda değil ama... ...geçtiğimiz yılları 10-11 yılı... ...kapsayan geniş bir süreci... ...ekoloji çerçevesinden konuşalım... İstem dedik. Zaten bu alanda ekoloji alanında yazan, çizen herkesin az çok bir yerden okuduğu, bir yerden tanıdığı bir isimdir Cemil Aksu. Kendisi telefon attığımızda Hopa'dan bağlanıyor yayınımıza. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba otko ve Açık Radyo'nun müdavimleri. Cemil, Şimdi ekoloji Alman ailesini konuşacağız bu sebeple e, biz buluştuk bu yayında ama evet. e, bir tabi yakın zamanda adının çok da çokça geçtiği bir konuda e, tutuklanman oldu 24 Ekim günü evet. önce eşin Nurcan Bayiç. 2 gün sonrasında da değil mi sen, sen tutuklandın e, bir ayı da geçkin bir süre iki aya yakın bir süre e, evet. tutuklu kaldınız e, serbest bırakıldınız Hı -hı. neyse ki. E, o meseleyle ilgili, o meseleye değinerek bir başlayalım. Ee, ne kadar oldu özgürlüğünüze kavuşalı? 12 gün falan oldu değil mi? 9 Aralık'ta evet, sanıyorum. Evet, evet, ee, evet. Serbest kaldığınız zaman bir yandan onu da kontrol ettim bir hata yapmayayım diye. Evet 9 Aralık'ta evet. E, serbest kalmıştınız. E, sosyal medya paylaşımlarıydı tutuklanma evet, gerekçeniz. Evet. E, senden dinleyelim ne olduğunu, ne yaşandı. Sonrasında Almanya'da da konuşalım. Ya evet yani önce sabahın köründe evimiz basıldı yani eşim de sosyal medyada terör teröpandası yapma ve suçlamasıyla evimiz arandı ev aramasında basına çıkmış yani Demir Selahattin Demirtaş'ın Seher kitabı bile gözaltına alındı bizle beraber bilgisayarlarımı el konuldu, kitaplarımın bazen ele kondu benim de daha önceden bir emniyete çağrı ifademi almışlardı. Normalde dosya soruşturmaya başlayan savcılığa tatildeydi. Bir aylık bir zaman sonra gelecekti ama eşimin tutuklanmasından bir gün sonra başka bir savcı ifadeye çağırıp göstermedik bir işlemlerden sonra beni de tutukladılar. Aynı yani sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek eee wie eee Eşvin e, gözaltı alınışını protesto eden Opal proteste edildi Opal da aynı gün. Hı hı. O, o protesto eyleminde Gözaltına alınan arkadaşlarımızdan biri de gene e, sosyal medya paylaşımları eee göz e, tıklandı. Ama üçümüzün de aynı anı tıklanması e, aslında eee ezilen Sosyalist Parti'sinin e, ne yönelik e, yapılan operasyonlar kapsamında bizim tutuklanmamızda karar verildi. E, ama e, gerekçe olarak da sosyal medya gösteriliyor. Sosyal medya paylaşımları da aslında Suriye'de işi de karşı savaşla ilgili e, Örneğin e, Uğur Dündar'ın Hasan Cemal'in yazıları ya da oradaki e, Türkiye'den gidip oradaki savaşta ölen kişilere ait e, haberlerle ilgili paylaşımlardı. Bu gerekçelerle e, tutuklandık. İşte bir arkadaşımız iki aydır halen tutuklu. Biz de sürpriz bir şekilde bırakıldık yani 40-43 gün üzerine. Tabii tutuklandık. İşte aslında Türkiye'de birçok insanın başına gelen rutin olaylardan biri haline geldi. Muhalefet şu ya da bu şekilde bu iktidarın şu ya da bu siyasetine karşı çıkan herkes bir şekilde tutuklanıyor. Bir tutuklama terörüyle karşı karşıya kalıyor. Aslında sizin başınıza gelenler yani İmece'nin başına gelenler, Cumhuriyet'in başına gelenler, HDP'nin ya da diğer muhalif sosyalist partilerin başına gelenler artık rutin hale geldi. Umarım kısa dönemde bu karanlık dönemi atlatırız diye düşünüyorum. E, bu ekoloji almanağına dönecek olursak tekrar tekrar bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, hem sana hem de e, eşin Nurcan Hanım'a e, çocuğunuza da e, kavuşmuş evet, olduğunuz ha. o görüntüler gerçekten herkesi e, etkilemişti. E, ne yalan söyleyeyim. E, o evet. e, o durum böylesi durumların tekrar etmemesi yaşanmaması e, dileyle diyelim e, aslında bu tutukluluk tam çıkmak üzere olan ekoloji Almanağının e, son dokunuşları yapılırken evet, e, yaşandı evet, bir taraftan da senin için sanıyorum e, evet. var mıdır ona dair söylemek istediğim bir şey evet. ya, tam aslında e, şeyler e, yazım aşaması bitti tasarım aşamasına geçtik tasarımla uğraşırken tutuklandık. O yüzden de aslında yayını yani biz 2007 bitmeden çıkmasını istiyorduk. Hedefimiz oydu. O yüzden biraz <gülüyor> acilde diye diyorduk. Tasarım aşamasındaydık. Tutuklanınca o süreç kesinti oldu. Çünkü beraber yapıyorduk. Tasarımcı arkadaşla beraber yapıyorduk. <gülüyor> Tutuklanmamızdan sonra diğer arkadaşlar sonuçta işi üstlenip bitirdiler. Ama isterseniz eksik çıkmak zorunda kaldı. Örneğin Alman'ın en büyük eksik, eksiği olarak ifade edebileceğim şey bir indeks eklemek e, ekleyecektik. İndeksi ben hazırlıyordum. Bilgisayarımda da el konulduğu için e, indeksi e, yani basıma yetiştiremedik. Yani, e, Dolayısıyla öyle bir eksikle çıktı. Fotoğraflar konusunda da e, soru çıktı çünkü fotoğraflar da bilgisayarımda duruyordu. E, yani gözaltına al, yani işlemi yapılırken de ısrar ettim. Yani En azından e, sonuçta bu işin yasal prosedürü de e, bilgisayarın e, copy, e, imajının alınmasıydı. Ama e, bilgisayarın tamamen el koydular. Bütün çalışmalarında o, o şekilde el konulmuş oldu. Ama yine de e, almanın e, bir iki eksikle e, çıkmış oldu. O açıdan da yani o çalışmayı sürdüren Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hmm. Ramazan'a, Şendan'a çok teşekkür ediyorum. Tabii yayın evine de. Evet, Yeni İnsan yayın evinden çıktı. Ekoloji Alman'a evet. değerli dinleyenler. Cemil Aksu'yla Alman'a hazırlayanlardan biriyle konuşuyoruz. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Şöyle Cemil, ben Alman'a yani bir iki gündür göz gezdiriyorum. Çok detaylı bir şekilde toplam 17 bölümden oluşuyor. Başlıklarla ilgili zaten konuşuruz. Detaylı hmm. bir şekilde yıl yıl, 11 yıllık bir süreci kapsıyor e, yıl yıl ay ay gün gün olanların gelişmelerinde kaydedildiği çok e, önemli bir e, tarih yazım e, ekoloji mücadelelerinin özellikle tarih yazım eseri olmuş bu e, ellerinize emeğinize sağlık diyelim bu açıdan bu alanda faaliyet gösteren herkes için eminim e, bir e, dönüp başvuracağı e, olana bitene bir bakmak hatırlamak istediğinde böyle basılı olarak e, canlı kanla elinde tutabileceği Herkesin de muhakkak bir hatıralarının bir yerden kesişeceği bir e, Almano olmuş. Birazcık nasıl bir yöntemle hazırladınız bunu ona değinirim istersen. Yani bölümlendirme klasik böyle yıl yıl değil ha. örneğin ya da e, bir... Tema çerçevesinde ilerliyor aslında termik santrale karşı mücadele, evet. nükleere, HES'e karşı mücadeleler evet. olarak var. Ama zaman zaman daha geniş başlıklar olarak kullandığınız, evet, evet. E, örneğin Cerattepe e, örneği gibi, Kuzey Ormanları gibi, Karadeniz evet. Sahil Yolu gibi ayrıca böyle özgün başlıklar da var. Senden dinleyelim biraz o yüküsünü. Ya, e, ya iki, iki yıl öncesine falan dönüyor bir ekoloji almanı hazırlamak fikri. Sizin de dediğiniz gibi yani Türkiye'nin son 10-15 yılını, 10 yılında önemli bir gündem maddesiydi çevre hareketleri. Yani Türkiye'nin her ilinde, kasabasında özellikle 2005'ten sonra bütün dereler üzerine HES yapılmasına önün açılmasıyla beraber bütün küçük vadilerde bile bir çevre platformu, çevre derneğinin kurulmasına tanık olduk. Ve Türkiye'nin e, her gün değişen ağır gündemin içerisinde çevre meselesi, ekoloji meselesi kendine bu bütün bu dönem boyunca yer edinebildi. E, birçok eylem oldu, birçok platform kuruldu, dağıldı, işte mahkemelerde e, mücadele yürütüldü, kazanıldı, kaybedildi. Biz bütün bu deneyimin e, unutulmaması e, ve herkesin erişebilir e, o, er, erişebileceği bir e, kaynak yaratmak istedik. Bu çok önemli çünkü yani mücadele deneyimleri, eylem biçimleri e, ve bu bütün bu mücadele emek veren e, kişilerin e, unutulmaması gerekiyor. Çünkü e, unuttuğumuz zaman e, batanaj yapmaya başlıyoruz toplum olarak da, hareketler olarak da. E, e, başlıklar konusunda e, e, bu konuda bizi biraz... Daha önceden NTV Almanaklarından Hatırlayacak olanlar vardır Mustafa Dağustanlı hmm. Çok emeği oldu Uzun zaman Boyunca NTV Almanaklarını hazırlamıştı Mustafa Onunla paylaştık Onun deneyimlerinden faydalanmaya çalıştık O da böyle bir yani Başlıklar altında olmasının daha iyi olacağını Yani okur açısından Konuyu Tar tarayabilmesi, vakıf olabilmesi açısından daha işlevli olabileceğini söyledi. Başlıklar da aslında biraz bu 10 yıl boyuncaki mücadelelerin alt alta yazılmasıyla oluştu. Sıralamada da bence ve daha sonra genel olarak da böyle düşünülüyor. Yani iklim mücadeleleri artık sadece ekoloji mücadele açısından değil, her türlü ekonomik, sosyal faaliyet açısından göz önünde bulundurmamız gereken bir konu olduğu için en başa aldık. Ve sonrasında da e, diğer başlıkları sıraladık. E, tabii yani bu bütün market içerisinde Cerahatepe e, en uzun, Türkiye'nin en uzun e, çevre koşusu, çevre mücadelesi olması açısından onu ayrı bir başlık altına aldık. E, aynı zamanda da e, Almanan hazırlandığı dönemde e, biliyorsunuz Cerahatepe direnişi çok e, sıcak bir e, gündemdi. E, aslında... E, Türkiye'deki darbe gerçekleşmeden Artvin tepede darbe gerçekleşti. İki gün üç gün boyunca Artvin'de bir darbe süreci yaşandı ve o darbeyle şirket Cerrahpêde'de maden çıkarma işlemlerini başlayabildi. O açıdan çok önemli, halinde önemli bir nokta Cerrahpêde. Aynı şekilde kuzey ormanları da yani. Cerrah ve Kuzey Ormanları işte üçüncü havaalanı ve üçüncü köprü gerçekten bütün diğer ekoloji gündemleri içerisinde son derece kritik, son derece önemli konulardı. Dolayısıyla bu bu bu, bu önemlerine binaen ayrıca başlıklar yaptık. yaptık. On dışındaki başlıklarda da mesela hani işte mesela ilk tartıştığımız konulardan biri hayvan haklarıydı, hayvan katliamlarına karşı mücadeledi mücadeleydi. E, o konuda da e, yani, ekoloji günde ekoloji e, almalarında hayvan hakları, hayvan hakları mücadelesi yer almalı mı almamalı mı tartışması oldu ama e, sonuçta e, ekoloji e, e, bütün bu doğ doğal yaşamın bütün parçalarını kapsayan bir anlayışla ele alınması gerektiği için e, Türkiye çok fazla gelişmiş bir e, mücadele alanı da değil yani e, vegan e, ya da vejeteryanlık hayvan hakları mücadelesi. Ama bu konuda da son dönemde bir gelişmeler var. Ve onun da bir almanakta yer alması gerektiğini düşündük. Evet. olabildiğince bütün mücadele alanlarını kapsamaya çalıştık. Hatta forumlar, sempozyumlar, konferans evet, ve panellerle evet, evet. noktalanıyor Almanak. Yani bu alanda yapılan tartışmaları yürütülen evet. e, e, mücadeleleri ve hani bir araya gel, gelip tartışmaları konuşmaları dahi kaydetmiş bir e, Almanak evet. e, tutuyoruz elimizde e, şu anda. Evet. Evet. E, hatırlatalım forum... bizi dinleyenler için. Hı. Yeni İnsan Yayın Evi'nden çıktı. Ekoloji Hı. Almanak 2005-2016 yıllarını kapsıyor. Hı. Cemil Aksu ...ve Ramazan Korkut hazırladı. Cemil Aksu ile konuşuyoruz. Bir şey söylüyordun Cemil, pardon buyur lütfen. Ya bir şey, yani ekoloji hareketleri daha çok aktivizm yönüyle çok öne çıktı Türkiye'de. Ama düşünsel boyutta bir üretkenlik halen sağlayabilmiş değiliz. Halen ortak bir yani mevcut hareketlerin, siyasi partilerin gündemini müdelecek ortak bir ekolojik bakış açısı bir ekoloji hareketin orta bir programını üretebilmiş değiliz. O açıdan forumlar, semforiumlar, özellikle TUMOB'un gerçekleştirdiği ya da işte platformların bir araya gelerek yaptığı etkinlikler çok önemli. O yüzden biz bir geniş bir bölüm olarak aslında o forumları yer veriyor. Aynı zamanda da ekoloji Türkiye ekoloji hareketi kendi deneyimlerinin öğrenerek gelişen bir hareket. Dolayısıyla bir nereden nereye geldik, yani neleri tartışıyorduk, şimdi artık neleri tartışıyoruz, da görmek açısından mesela forumlar, sempozyumlar ya işte da bildirgeler, özetlerin yer aldığı bir bölüm ekledik. Anlanan tamamı da aslında böyle bir ekoloji hareketinin bütününü görmek ve bütününün ihtiyaçları üzerinden ortak, yani tekil şu ya da bu vadideki şu madene karşı şu health projesine karşı mücadele olmaktan çıkıp Türkiye'yi dönüştüren daha doğrusu genel olarak hayata bakışımızı, geleceğe bakışımızı değiştiren ve bu değişiklikle bu gününü yaşamaya başlayan, gününü kurmaya başlayan, bu gününü değiştirmeye başlayan bir yaşam tarzına, yaşam anlayışına, bir siyaset anlayışına doğru e, gelişmesi gerektiği e, anlayışından da e, anlayışına da hizmet ediyor. Çünkü genel ekoloji politikaları e, sadece e, şu ya da bu çevre sorunu olarak değil de e, nasıl yaşadığımızı, geleceğimizi, bugünümüzü, maddi yaşamımızı nasıl sürdüreceğimizi de ilintilendirerek tartışmadığımız zaman sadece aktivizm ya da sadece bir e, antici bir hareket olarak e, kalmak durumunda e, durumundayız. Bunu aşmak açısından da önce bir genel bir tabloyu görelim ne, ne, ne kadar derin, ne kadar geniş e, ve ne kadar aslında önemli e, hareketler e, var avantaj avantajı dezavantajlarını da görmemiz gerekiyor ve bunun üzerinden yol yürümemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet aslında bu son uyarıyı e, belki altını çizmekte fayda var. Çünkü e, mevcut e, iktidar tarafından da sık sık bunlar istemez yükçüler, e, bunlar her evet. şeye hayır diyenler olarak e, toplumun bir kısmının hafızasında e, böyle yer ettiğini de ekoloji mücadelesinin, Hı -hı. çevre mücadelesinin unutmamak. Belki e, bu algıyı değiştirebilmek için neler yapabileceğini tartışmak, düşünmek için de platformlar olarak işlev gördü aslında bu Alman da konu ettiği yıllar arasında forumlar, sempozyumlar, konferans ve paneller. Peki Cemil, evet. aslında bu meseleyi yakından takip ediyorsun. Yani bu bahset 2005- 2016 yılı e, Türkiye'de şöyle bir Dinleyenlerimiz de öyle yapsın bence. Bir gözlerimizi kapatıp biraz bir düşündüğümüzde çok değişti Türkiye bu geçtiğimiz 10-11 yıllık süreçte. Ee, bu değişimde bir e, e, rolü oldu hep ekoloji hareketinin. Çünkü bu süreç e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, girişte Türkiye'de e, ekoloji hareketinin de oldukça yükseldiği, e, aslında bir ete kemiğe büründüğü, bir varlık olarak, bir gerçeklik olarak kendini tarih sahnesine çıkardığı bir e, süreç olarak da e, sanıyorum anılabilir. Bergama mücadelesiyle başlayan evet. e, o sürecin e, belki de en yükseldiği yıllar. E, bu bahsi geçen Alman'a konu olan yıllar. Bu e, Belki de biraz bunun nedenlerine dair senin görüşlerini de alalım. Yakından takip etmiş biri olarak Cemil Aksu bunları. Ya, ya Orada aslında iki yönlü bir e, değerlendirme yapılabilir. Birincisi e, elbette ki yani özellikle 2005 sonrası. Yani AKP'nin e, iktidara yerleşmesinden sonra e, e, gelişim açısından kendisine seçtiği ekonomi politikalarla ilgili bir şey. E, Dolayısıyla e, bütün e, doğal alanların aslında e, işte kamu alanlarının kamu kaynaklarının, doğal kaynaklarının belli sermaye çevrelerinin peşkeş çekilerek zenginleşmeyi esas alan bir ekonomik kalkınma modelini izlediler. Enerji ve e, turizm e, ve kentsel dönüşüm, inşaat sektörü üzerinden e, dayanan bir gelişim stratejisini benimsediler. E, bunun üzerine de aslında insanların e, doğal yaşam alanlarına yönelik e, sermaye e, gruplarının Müdahaleleriyle karşılaştık. Bu ister istemez insanların hayatlarına yapılan müdahale karşısında bir direnişi de koşulladı ve insanlar kendi yaşam alanlarına gelip işte suyunu almak isteyen parkını ellerinde almak isteyenlere ya da işte tarım alanlarını işte maden ya da termik santrallere kurban etmek isteyenlere karşı ya durun ne yapıyorsunuz biz burada yaşıyoruz bizim bizim yaşamımızın bir önemi yok mu? diye sorma gereği duydular ve bunun üzerine aslında bir hem kendi yaşamlarını savunma hem de o yaşamlarını savunurken de doğayı da o zamana kadar hiç belki gözlerine batmayan öylesine orada duran doğayı da sahip çıkma onu da korumak gerektiği konusunda bir aydınlanma yaşadı diyebiliriz. E, dolayısıyla e, bu saldırılar bir hani hayata yönelik bu saldırılar sermayenin e, e, iktidarın saldırıları e, insanları insanlarda bir direnişe e, e, aslında mecbur bıraktı. E, direniş başladıktan sonra bu kadar gelişmesinin dedi e, ikinci faktörüne çıkıyor. O da e, elbette ki iletişim e, ve örgütlenme alanındaki e, gelişmeleri saymak lazım. Çünkü daha önceden de aslında e, iktidarlar ya da sermaye grupları doğa katılımlarına neden olan birçok yatırımlar vesaire yapıyorlardı ama bu kadar tepkiyle karşılaşmıyorlardı ama 2000'li yıllarda hem mesela sosyal medya olanaklarının gelişmesi insanların şehirleşmesiyle beraber iletişim olanaklarına daha fazla sahip çık sahip olmaların yarattığı avantajları kullanarak dertlerini daha hızlı daha geniş kesimleri anlatma olanağı buldular. E, dolayısıyla e, örgütlenme kapasiteleri de arttı. E, e, e, yani artık e, Türkiye'nin en uzak köyünde bile e, yani kendi hak arama mücadelesini tüm Türkiye'ye e, duyurma açısından daha avantajlı insanlar. Hani hep söylenir ya işte kim'e karşı çıkacaksın, bizim sesimizi kim duyacak, e, karşı çıksak ne olacak e, gibi bir e, e, karamsar bakış açıları medya üzerinde, özellikle sosyal medya üzerinde, bak bizim sesimizi duyanlar var, bak bizim gibi insanlar var, direnişimize ses verenler var gibi pozitif bir dönüşümle uğradı. Bu iki aslında iki faktörün yani iktidarın saldırıları ve direnenlerin kendi ağlarını örmeleri, kendi medyalarını iletişim kanallarını kurabilme becerileri göstermelerinin e, bu mücadelerin gelişmesinde çok e, temel e, iki yön ol, olarak altını çizebiliriz. Evet. E, e, ya bu hareketlerin e, Türkiye siyasetine çok ciddi bir katkısı oldu. Çünkü yani geçen bir toplumsal dönüşümden bahsetmek lazım. Hak aramayı öğrenen e, e, ya benim haklarım var diyen, benim yaşam alanıma birileri müdahale ediyorsa benim buna karşı yapabileceklerim var diyen bir topluluk oluştu. Yani Türkiye'nin taşrasında da merkezinde de sadece kendi evini düşünen evinin ötesini düşünmeyen birey tipinden çıkıp ya bizim sokağımız var bizim parkımız var buralar bizim yani bizde müşterek alanlar diye tabir edilen ortak alanlara sahip çıkan bir yurttaş profili gelişti. Evet insanlar aslında bence edince. bu bu noktanın da altını çizelim. E, Cemil süremiz so, yani, yani ya, sona ermeye yakınken e, insanlar aslında sadece artık kendisini kendi evini değil sokağını, mahallesini, köyünü Vadisini evet. değil mi daha evet. geniş alanlara dair evet. bir e, sahiplenme hissetmesinin bir sonucu olarak da aslında ekoloji evet. hareketleri karşımıza çıkıyor. Evet. Cemil Aksu çok teşekkür ediyoruz. Süremizi doldurduk. Varsa eklemek evet. istediğiniz son bir cümle onu da rica edelim. Evet. İzleyicilerimize iz e, veda edeceğiz. Buyurunuz. Yani ben Açık Radyo dinleyicileri zaten Türkiye'deki ekolojik e, sorunlarla mücadelede çok e, ilgili ve alakalı olduğunu düşünüyorum. Almanlığımızın da işte bu e, mücadelelere bir katkı olarak düşünüyorum. Bir küçük bir katkı. İşte e, konuşmanın başında siz e, ifadenizi bu cumartesi günü e, Kadıköy'de, İstanbul Kadıköy'de e, Barış Ancı Kültür Merkezi'nin e, Almanların e, tanıtım e, toplantısı var. Yolu oradan geçenler de bilir oraya. Belki ben de orada olup arkadaşlara selam verme şansı bulurum. Peki. Çok teşekkürler Cemil Aksu. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim size de. Eşiniz Eyvallah. Bir kolaylıklar için. diliyorum. Sağ olun. Ee, i̇yi günler. Kolaylıklar. Cemil Aksu telefon hattımızdaydı. Hopa'dan bağlandı. Ee, ekoloji Alman'a 2005-2016 yıllarını kapsayan e, Türkiye'de yıl yıl, ay ay, gün gün eee Olup bitene dair çok önemli bir e, kayıt altına alma, kayıt tutma çalışması olmuş ekoloji almana. Yeni insan yayın evinden çıktı. Cemil Aksu ve Ramazan Korkut'un hazırladığı bu kitap. Bu kitap vesilesiyle e, Cemil Aksu'yu ve ekoloji mücadelelerinin tarihini tutan Cemil Aksu'yu ve bu mücadelelere dair e, düşüncelerini de almış olduk, aktarmış olduk. Yayınımızı sonlandıralım. Haftaya görüşmek dileğiyle.